İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri. Günaydın İzel Merhaba. Günaydın. Günaydın İzel Bey. Günaydın Yusuf Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, e, bu haftaki konuğumuz Gürbüz Doğan Ekşioğlu. E, kendisiyle hem Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nu hem de bu hafta sonuna kadar e, Schneider Temple Sanat Merkezi'nde devam eden sergisini e, konuşacağız. Ama e, önce diyorum ki haftanın şu karikatürlerini adet olduğu veçile kısaca bir gözden geçirelim, bir anlatalım. Az zaten e, dört karikatür e, seçtim. Birincisi ilki e, İranlı bir karikatür sanatçısı Ma Mahnaz Yazdani çizdi ilkini. E, tabii karikatürcü İranlı olunca gündemdeki konuda ister istemez geçen hafta Tahran'da gerçekleşen bu talihsiz uçak kazası oluyor maalesef. E, Mahnaz Yazdani duygularını şu satırlarla dile getirdi. Aynen e, ondan alıntıladım. Bu karikatürlü Yanlışlıkla İran füzeleri tarafından düşürülen Ukrayna uçağında hayatını kaybedenler ve sevdiklerini sonsuza dek kaybeden aileleri için çizdim. Yolcuların çoğu Kanada'ya göç etmiş ve yıl sonu tatilinde ailelerini ziyaret etmek için İran'a gelen gençlerdi. Büyük kısmı da öğrenciydi. İçlerinde çok sayıda yeni evli genç çiftler vardı. Evet. Hepimiz için üzücü günler... İran ilk anlardan biliyordu ama saklamak için ısrar etti ve bugüne kadar yalan söyledi. Bunu cuma günü aldım. Sonra tabii e, İran e, yetkileri kabul ettiler. Evet. Karikatüre gelince e, yedi karelik tam sayfa bir band karikatür bu. Soldan sağa yukarıdan aşağı okunuyor. İlk üç karede kızlarını uğurlamak üzere havalimanına limanına gelen üç kişilik bir aile görüyoruz. Anne ile baba kızlarına sarılmışlar. Hepsi birden ağlıyorlar. Kız ise e, onları teselli ediyor. Ya ağlaşmayı keselim. Temelli gitmiyorum ki diyor. E, üçüncü kareye kadar. Dördüncü karede genç kız e, valizini çekerek anne babasının yanından uzaklaşıyor. Üçünün de yüzleri e, gülümsüyor. E, şimdiden yeniden buluşacakları bir araya gelecekleri bir anı düşünüyorlar e, şüphesiz. Beşinci karede anne ile baba Havalanan uçağa el sallıyorlar. Sonrasında da arabalarına binip evlerine dönüyorlar. Gayet doğal, e, gayet sıradan bir uğurlama e, töreni. E, dönüşte ikisinin de yüzleri bir hayli düşünceli besbelli ki şimdiden kızlarının hasretini çekmeye başlamışlar. Son kare tabii en vurucu olanı e, karikatürün. Evin kapısını bir açıyorlar ki kızları evde onları bekliyor. Fakat işte kız yazın kanatları çıkmış melek olmuş. Ve evet. diyor ki üzgünüm galiba sizi temelli terk ettim. Çok acı. Acı. Ve bu acı ve hüzünlü karikatürün ardından bir başka hüzünlü karikatür daha anlatalım ki tam olsun. Ee, karikatürümüzün konusu bundan beş yıl önce yaşanan Charlie Hebdo katliamı. 7 Ocak 2015 günü. Paris'teki Charlie Hebdo dergisinin merkezine saldıran iki terörist derginin içi içinde ünlü karikatüristler <gülüyor> e, Volanski, Tignous, Kabu, Sharp ve Honore olmak üzere e, 11 kişiyi katletmişlerdi, öldürmüşlerdi. Geçen hafta Karikatür ve Basın Dünyası bu katliamın 5. yıl dönümünü çeşitli şekillerde andı. Bolca yazılar yazıldı, karikatürler çizildi. ...konuşmalar yapıldı, törenler falan düzenlendi. Ee, ben e, Brezilyalı karikatürcü Renato Macado'nun... ...son derece yalın fakat bir o kadar da e, anlamlı karikatürünü... ...çok kısa anlatmak istiyorum. Karikatürde bir çizere ait olduğunu anladığımız... ...üzerinde lambası bulunan bir çizim masası var. Hepsi bu kadar. Ortam karanlık. Sadece masayı e, lamba aydınlatıyor. Çizim masasında ise ne kağıt ne de kalemler kalmış. ...sadece bir buket çiçek bırakılmış... ...Charlie Hebdo'nun... ...çizerleri için... Evet, ...kırmızı Biz de onlara, bir kurdeyle... Evet. ...birleştirilmiş, bağlanmış... Bir ...biz buket. de onlara merhaba diyelim, diyorum <gülüyor> günaydın burada... Diyelim. Evet, ...günaydın diyelim... ...yine geçtiğimiz hafta 10 Ocak'ta... ...Çalışan Gazeteciler Gününü kutladık... Ee, ...geçenlerde CPJ... ...Komite e, to Protect Journalist... ...yani Gazetecileri Koruma Komitesi... ...Çin ile Türkiye'yi... ...dünyanın en büyük gazeteci hapishaneleri olarak... E, ...tanımlamışlardı... Evet, ...Türkiye ikinciymiş... ...Türkiye ikinci, iyi... ...birinci olamadık yani... <gülüyor> e, ...karikatürcü Hicabi Demirci... ...sosyal medyada paylaştığı karikatüründe... ...bu duruma e, dikkat çekiyor... Oldukça güzel ve e, bayağı ustalıkla çizilmiş bir karikatür her zamanki gibi. Hicabi'nin e, nefis çizgisiyle tam e, teçhizatlı bir toplum polisi görüyoruz karikatürde. Elindeki copuyla bir ipi asılmış olan gazeteyi e, gazeteye vuruyor, silkeliyor gazeteyi. Tıpkı halı silkeler gibi silkeliyor. Cop gazetenin üzerine hızla indikçe işte yazılar, satırlar, fotoğraflar, karikatürler hepsi bir bir dökülüyor. Tıpkı halının üzerindeki e, tozlar gibi. ...hep birlikte silkeleniyoruz... ...anlaşılır. Evet... evet e, ...son karikatürümüz... ...Avustralya yağmurlarıyla ilgili... ...yağmurları diyorum... ...çünkü yağmurlar başlamış... E, ...fakat... E, ...felaket o kadar büyük ki... E, ...bu izler... ...yağmurlarla da... E, ...silinmeyecek... ...gibi görünüyor maalesef. Yok devam ediyor yangınlar... Ediyor. Zaten evet. evet. Birazdan da biraz konuşacağız zaten... ...Avustralya'ya bağlanacağız... Hı -hı. ...bakalım başarabilirsek... Evet... Şimdi Fransız karikatürist e, Xavier Gorse e, konuya başka bir açıdan yaklaşmış. gorsun karikatürlerinin karama, kahramanları genellikle penguenler. Hep penguen çiziyor ve bu penguenler kendi aralarında konuşurlar. Her konuda fikir sahibidirler. E, bilgiştirler. Bu karikatürdeki iki penguen de öyle. Önlerinde parlayan ve birazdan muhtemelen kendilerini de yakacak olan o koca alev kitlesine e, bakıyorlar. Daha bilginç olanı Alevleri göstererek diyor ki... ...işte diyor küresel ısınmanın nedeni. Bütün bu yangınlar yüzde yüz doğal. <gülüyor> haklı değil mi? Evet, haklı. Ee, hazır küresel ısınmadan söz ettik. Çok kısa İzmir'de hafta içinde açılışı yapanan, yapılan bir uluslararası karikatür sergisinden de söz etmek istiyorum. Küratörlüğünü Ben Pohlens ile birlikte İzmirli karikatürcü arkadaşımız, dostumuz Menekşe Çam'ın yaptığı bu serginin başlığı ilginç. Cartoons for Future. Ee, i̇klim krizleri. ...konu alıyor tabi. Serginin afişinde... ...Leonardo Da Vinci'nin ünlü Mona Lisa... ...portresi yer alıyor. Fakat biraz daha dikkatle bakınca... ...bu Mona Lisa'nın yüzünün yerinde... ...aslında Greta Thunberg'in... E, ...yüzünü görüyoruz, portresini görüyoruz. Yani bu bir Mona Greta... ...portresi olmuş. Bunu da... ...Bernd Portens ta tasarlamış. E, sergi ilk olarak... ...Almanya'nın Dortmund kentinde... ...açılmıştı. 35 ülkeden 100 farklı sanatçının eserleri yer alıyor sergi İzmir Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde 30 Mart tarihine kadar da açık kalacak evet söyleyecek bir şey yok müthiş evet. evet karikatürlerimiz bu kadar şimdi sevgili günümüz Doğan Ekşioğlu hocamıza sözü vermeden önce kendisini ben tanıtmak istiyorum İzin verirseniz. Ee, Gürbüz Doğan Ekşioğlu 1954 Ordu Mesudiye doğumdu. Ee, Mesudiye'de e, orta eğitimini tamamlamış Ordu'da. Ee, 73-75 yıllarında Yıldız Üniversitesi'ne bağlı Vatan İnşaat Mühendisliği'nde okumuş. 1975-79 e, arası Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümünde... Ki devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nda okuduktan sonra bir yıl boyunca bir reklam ajansında çalışmış. Ve daha sonra da 81 yılında mezun olduğu kuruma asistan olmuş. Daha sonra e, doçent doktor oluyor. E, çok sayıda ödülleri var. E, çok sayıda sergi açtı. 42 adet kişisel. Çok sayıda da karma sergiye katıldı. 73 ödül sahibi. 1997 yılı Sedat Simavi Plastik Sanatlar Ödülü'nün de sahibi. Ee, yani o kadar uzun ki ben bununla vakit yitirmeyeyim. Avustralya'ya da bağlanacağız. Onun için e, biz e, Gülbüz Hocamızı e, konuşturalım diyorum. Birkaç tane de e, karikatürünü seçtim. Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hoş hoş efendim. Teşekkür ederim. 2020 yılını konu edinen bir yılbaşı tebriği karikatürü evet. çizdim. Şöyle eskizvari fakat ustalıkla çizilmiş. Bunu sen anlatacak mmmana anlatayım? <gülüyor> sen çok güzel anlatıyorsun. <gülüyor> Peki, o zaman herkes 2020 20 20 diye çiziyor. Gürbüz Doğan Eksioğlu da öyle çizdi. 2020 20 fakat e, tuğlalardan oluşmuş rakamlar bunlar. Yani her bir rakam tuğlala, tuğlalardan oluşmuş. Birinci, iki, üç sıra tuğla görüyorum. Evet. Onun arkasından gelen sıfır da artık sayamıyorum. E, çünkü sıralar artmış. Tuğlalar, e, duvar yükselmiş. Evet. Ü, e, ardından gelen iki de <gülüyor> e, duvar daha da yükselmiş. En son sıfır ise e, ciddi, bir, ciddi bir yükseklik var. İki kişi de eee rakamlara, sayılara bakıyor. Evet. Peki bunun gerisindeki e, yatan e, mesaj nedir? Va yani e, her geçen yıl e, daha da zorlandığımızı e, düşünüyorum. Her anlamda hem ekonomik hem e, fikirsel hem e, doğanın e, gittikçe daha yok olması. E, yani iyimselik yerine karamsarlık daha fazla. Burada da rakamların yükselmesi oradaki e, bir kadın ve bir erkeğin 2000 yılı Nasıl açacağız? Çünkü gittikçe bariyer yükseliyor. E, o duyguyu vermek istedim. Evet. E, son 2020'nin son e, duvarı da biraz termik santral bacasına da benzemiyor değil doğru. <gülüyor> Vallahi ben <gülüyor> yine de e, o e, sıfır tabii yuvarlak oluyor ya duvarda evet. yükseliyor. Onun, Onun içinde için. kalmaktansa dışından bakmayı tercih edenler <gülüyor> Evet, evet, evet öyle bir ee, Gürbüz hocamım ben e, iki tane karikatürünü özellikle e, çok severim benim de e, şeyde ofisimde de, duvarımda asılıdır bir tanesi bu ödüllü bir karikatür galiba 1984 Kuş, simavi e, karikatür yarışması 1984 84 simavi e, karikatür yarışması evet, birincilik evet. e, ödülüydü e, kuşu barış güvercinini e, çok güzel kullananlardandır e, evet. sevgili Gürbüz. Hatta biraz önce buraya yayına girmeden önce de böyle bir sergi planladığını e, evet, sadece bana, kuşlardan bana e, itiraf etti, söyledi. Umarım yakın bir gelecekte bunu da düzenleriz. Şimdi bu karikatürde çok enteresan. <gülüyor> e, barış kuşu genelde ağzında e, zeytin evet. dalı taşır. E, burada zeytin dalının <gülüyor> ötesine geçmiş galiba, koca ağacı taşıyor. Evet. <gülüyor> bu kadar güçlü mü? Müzehit. Vallahi yani işte o zaman ki hissetmiş olduğum şey şuydu. E, zeytin dalı yetmiyor Barış için. Ağacı bari sökeyim demiş. Hı. Fakat bundan ben 20 sene sonra bu e, zeytin ağacını ben tekrar çizdim. Orada da şey yok, kuş da yok. Gelmiyor artık zeytin ağacına. Hüzyalı bir havada zeytin ağacının dalları e, kopmuş uçarken kuş formunu alıyorlar yan yana gelip. <gülüyor> evet. Yani yine de e, Barış'a karşı mücadele devam ediyor. Evet Şimdi Gürbüz Doğan olur çok son derece üretici bir sanatçı. Belki de en üretici, en üretken sanatçılardan biri her an bir şey görüyor. Yani dikkat edin şu anda evet. size de bakarken <gülüyor> mutlaka işte havalanan bir bilgisayar ya da çarpışan <gülüyor> mikrofonlar falan tahayyül edip birazdan bunu hayata da geçirebiliyor. Anında yapıyor bunu. Şey yaparım. Her taraftan şeyler çıkmış. Yapaklar çıkmış. Yeşil yeşil. Bütün dikey şeylerden. Efendim bir şey sorabilir miyim acaba? Evet. Bu Zeytin Dalı demişken benim aklıma geldi. Mesela son zamanlarda bu askeri operasyonlara örneğin oradan geliyor aklıma bu soru verilmiş olan isimler Barış Pınarı ya da Zeytin Dalı gibi isimler üzerinden bakıldığında bu anlamlar da bu kavramlar da daha doğrusu anlamlarını değiştiriyor mu sizin gözünüzde herhangi bir deformasyon sürmüyor yani çünkü yani herkes istediği ismi koyabilir yani okurlara girmek biraz şey açılımı yapmak biraz detay alabilir zaman evet. alabilir öyle diyeyim. Dolayısıyla aslan gerçek olanıdır ya böyle çünkü yüzyıllardır devam eden bir kavram evet, bu aslında. Yani. Yani. Tabii ki olumlu yönde desteklen, belki olumludur doğru ama o şekilde bir şey var bir ne diyeyim kama bilgilenmesi gerekiyor. Evet Şimdi bir tane de yine kuşu barış kuşunu kullanan güvercinini kullandığım. Ee, çok anlamlı ve çokça kullanılan bir karikatürüm var. Hatta kopyaları taklitleri de çokça yapıldı. Gördüm ben bunları. Evet. de iki tane evet, e, güvercin. Evet. Kafes. Biri kafeste iki kafes evet. İki kafes. Ee, Güvercinlerin <gülüyor> bir tanesi kafesin içinde öbürü ise kafesin dışında serbest kalmış. Evet. Fakat uçarsa ne olacak? Öbürü düşüyor. Öbürü düşüyor. E, suya, suya Yani ve evet. boğulacak gidecek, kafes gidecek. Onun için e, tam bir e, hangisi daha e, esir, hangisi e, hapsolmuş onu evet. insan anlamakta e, biraz zorlanıyor. Bunu ben 1986-87 yılında çizmiştim. O zaman öyle bir e, süreç yaşıyordum. Yani yurt dışında falan gideyim gitmeyim falan diye falan bir takım federal bağlardan dolayı öyle bir e, riski e, e, göze alamadım o duygunun vermiş olduğu bir e, şeydi çizimdi benim en fazla e, paylaşılan e, işim e, yani ağlayanlar falan olduğunu ben gördüm. Hmm. Yani bu duygu ee, maalesef halen devam ede o, geliyor, evet. süre geliyor ve yalnız e, ülkemizde değil, evet. e, neredeyse bütün dünyada bu e, sıkıntıları yaşayan Sık, insanlar tabii ki, var. Tabii ki, tabii ki. E, göçmen sorunları bunun Göçmen sorunları bir şeyde okumuştum, e, her yıl 20 milyon kişi göçlandıymış sürekli. Evet. Evet öyle ve bunun çok artacağı da biliniyor küresel ısıtma. Yani. Dolayısıyla. Dolayısıyla milyon 100 milyonları bulmasından Oo. korkuluyor. Hatta e, belki de milyarları da bulabilir. Dünyanın nüfusunun dörtte birinin de 100 yılın sonuna doğru e, tamamen e, yerinden yurdundan olması ihtimalinden bahsediliyor. Evet. Evet. Yani Gülbüz Doğan Ekşioğlu'nun karikatürleri zamansız karikatürler. E 84'te çizgi evet, bir evet, karikatür tabi. bugün Bu hala. Işte bir Türk. özelliği daha var. E, Türkiye'nin sanıyorum tek The New Yorker dergisi kapağına çizmiş olan e, sanatçısı, karikatürcüsü. Ee, diyeceğim. Yedi kere galiba evet, e, yedi evet. kapak çizdim bugüne kadar ki çok büyük bir başarı. Ben e, yabancı karikatürcülerden de biliyorum New Yorker'a e, çizebilmek için kapağına, bırakın kapağına içine çizebilmek için binbir tatlı atarlar. Hı, tabii yani. E, yedi tane kapak ve iki tanesi bunların efsanevi kapaklardır. Çok e, konuşulmuş, üzerinde yurt dışında çok konuşulmuş, posterleri yapılmış, tişörtleri yapılmış kapaklardır. Evet. E, bunları rica etsem anlatır mısın bize iki <gülüyor> Valla işte bu iki, e, 2003 yılı e, ikiz kuleleri e, yıl dönümünde böyle bir e, eskiz yapmıştım. Onu çok beğendiler i̇kinci ve orijinal evet, ikinci yıl dönümüne ikiz kuleler. Burada anlatmak istediğim tema e, ikiz kulelerimizi yıktınız ama bizim bütün e, binalarımız ikiz yıkamazsınız. Bu e, kapağı, e, e, bana e, görünce şey e, Suzan Santok e, bu hmm. şey abone. Pazar günü geldi dergiyi gidiyor. bana mektup yazdı. Çarşamba günü birden gözüm masanın üzerindeki dergiye takıldı ve ağlamaya başladım. O espriyi o zaman anlamış. Hmm, ben e, neden Gürbüz'ü yani. tanımıyorum, şimdiye kadar seninle Müthiş. tanışmak istiyorum. Müthiş. New York'a gelirseniz mutlaka görüşelim. Ben İstanbul'a gelirsem mutlaka sizi bulacağım. İki defa mektuplaştık. Hmm. Ama şeyi... Emre ve Ferit Evet de. bizim de çok yakından takip, et, takip etmeye çalıştığımız bir yazar. Evet. Aktivist. Evet. İkinci Böyle kapakta bir... Usama İkinci kapakta işte eee evet. Değil mi? O, o da çok etkileyici bir kapak. Evet, orada da işte e, şey Amerika e, yarattı ve e, deseni çizdi ve deseni sildi. Ben bunun orijinal eskizinde pardon orijinalinde şey yaptım gittim buldum kırmızı bir tarafı beyaz bir tarafı mavi ortasından kırmızı geçen yatay bir silgi vardır o silgiyi koydum evet, hmm. ha, evet, evet sonra yani. şöyle Photoshop'la eskizdeki silgiyi koymuşlar değiştirmişler hmm. i̇şte dedi Fransız bana dedi ki çok sert olurdu onu koysaydık. <gülüyor> yani bir dakika, bir dakika bu çok önemli. Demek müdahale var. Müdahale var. Sansüre evet. var. Yok sansür demiyelim. Sansür. Yani şey ama eskizde o yoktu yalnız. Eskizde bu vardı yani bunu kabul ettiler. Evet. Olsaydı. Evet. Ha. Yani. Tamam. Yani o zaman kabul edildi. Alda seçici. New York'ları yani. bo ha. boykot etmiyoruz evet. o zaman. Boykot New York'tan. Tamam. Devam. Tamam, <gülüyor> Evet. Şimdi e, sevgili Gürbüz Doğan Eksiyoğlu'nun e, Schneider Temple'daki sergisi evet. e, ilgi, ilgi gerçekten e, çok büyük. E, Schneider Temple pek böyle e, kolay ulaşılan e, yol üstündeki bir yer değil. E, dolayısıyla sadece ilgili bilen e, gelip ziyaret edile edebiliyor. Ve bugün bin e, sayısının üzerine çıkması ziyaretçinin, özellikle de gelen ziyaretçiler sık sık hocayla, e, hocalarıyla, Gürbüz hocayla görüşüyorlar, konuşuyorlar. E, büyük keyif alıyorlar. Kendisi de sık orada bulunuyor. Ee, ve <gülüyor> biz sergiyi bir hafta daha uzattık bu ilgi karşısında. Dolayısıyla 19 Ocağı kadar e, dileyenler e, kitap sergisini... Sadece kitaplara... kitaplardan oluşan evet. kitap temalı 42 adet e, illüstrasyon diyelim burada ya da resim diyelim veya karikatür diyelim. Gelip görebilirler olanlar için. Peki galiba Avustralya bağlanacağız. Evet efendim. Ee, Gürbüz Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Onur da da. böyle seçmedik Gürbüz'de. ama. Evet seçmedik. Ee, ben 1987'de kaldım. Benim de favori yılımdır efendim 1987. <gülüyor> ben yani, e, yani. Yani. Çok severim kuşlar. Kuşlar. Kuşlar. Ben kuşlar. bunu dört <gülüyor> defa yaptım. Dört defa orijinali yaptım yalnız. <gülüyor> böyle ama asıl bu resimdeki orijinal bende de duruyor. Onu iki satmıyorum. O benim koleksiyonumda. Biz bunu seçtik. Ne diyorsunuz? Peki, biz de oy, oy birliğiyle, oy bir. Peki, birliğiyle. Hatta Selahattin de katıldı. Ben de şey İranlı evet. karikatürcünün e, ikini seçtim. Evet. E, o zaman oy çokluğuyla. Oy çok. <gülüyor> oy çok. <çokluyla. gülüyor> oy çokluğuyla. şey Charlie yaptı. <gülüyor> o zaman oy hoşluğuyla diyelim. Evet, oy hoşluğuyla. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. <gülüyor> ben de çık radyo e, yani e, sık dinlediğim bir radyo. Eee çok bilgilendirdiniz. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Her evet, zaman bekleriz. Evet, çok teşekkür ederim. İzel Rosenthal ile haftanın karikatürleri.